Çocuk cennetin meyvesidir ne demek? Efendim, çocuğun doğuşunu gayb aleminden geliş şeklinde algılayabiliriz. Düşünün ki ana karnı gibi bir deri parçasından göz, kulak, beyin, daha nice güzel organlar biçimli, düzenli, harika bir şekilde yaratılıyor. Bunun sebeplerini vermek biraz zor. Bunda gaybi bir yer var. Adeta gayb aleminde bu çocuk yaratıldı, kodlandı, şifrelendi ve dünyaya gönderildi. Ayrıca ileride dahi bir bilim adamı da oluyor. Bütün kainatı kuşatacak bilimler öğreniyor. Evliya oluyor, peygamber oluyor. bir harikalıklarla yüz yüze geliyor. Demek insan tanrılık şartlarında olabilecek bir mahluk değil. Ve doğar doğmaz süt gibi bir nimet ona veriliyor. Süt de başlı başına bir mucize. Kimyasıyla, gıdasıyla, ilaçlarıyla içinde her şey var. İlaç var, gıda var, su var, şeker var. Yani çocuğa yetecek her şey var. O da gaybi bir dünya. Sadece sebepler yok. Nitekim teknoloji bu kadar geliştiği halde sütün taklidini yapamıyor. Anne sütünün yerini doldurabilecek ikinci bir gıda yapılabilmiş değildir. Çocuğun cennetten oluşunu ben öyle anlıyorum. Fiziki ve biyolojik yönüyle gayb aleminde adeta hazırlandı, öyle gönderildi. Gayb alemi demek cennet alemi demektir. Gıda ve beslenme yönüyle yine öyle. Annesinin hormonları değişiyor, olağanüstü sağlık kazanıyor anne doğurduğu zaman. Çocuğuna bakacak hale geliyor, şefkat gibi bir nimet veriliyor. O manevi bir şey, uhrevi bir şey şefkat. Sonra doğumdan sonraki hali çok latif. Adeta cennet gibi güzel kokar. Yani pis kokan bir çocuk yok. İnsan yaşlandıkça teri kokuyor. Çocuk ahiretten gelmiş, o ter yok onda. Büyüdükçe hayvaniyet boyutunu kazanıyor. Yani nasıl hayvaniyet boyutu? Efendim insanın hayvaniyeti şudur. Yemek yiyor, saldırıyor, hayvan kesiyor, et yiyor, ondan sonra binbir gıdayı karıştırıp yiyor, çalışıyor, evleniyor, işte cinsel hayatı gelişiyor. Tabii insan çok boyutludur. Hayvani boyutu var, bitkisel boyutu var, uhrevi boyutu var. Zaten onun için cami bir halifedir diyoruz. Kapsamlı bir halifedir. Burada yanılmaların %90'ı bundan kaynaklanıyor. İnsanın sırf hayvani boyutunu görüp de melekiyet boyutunu, cennetten gelen boyutunu görmemek çok yanlış olur. Hayvani bir boyutu var, meleki boyutu var, insani boyutu var ve çocukluk dönemi onun cennetten gelişini temsil ediyor. Onun için çocuk güzel kokuyor ve cennete layık bir yapıdadır ve öldüğü zaman da cennete gidiyor çocuk. İnsanlar neden cennetten çıkartılmış? Tek boyutlu kalmamak için. Cennete kalsaydık çocuk gibi kalırdık. Tek boyutta kalırdık. Binbir manayı netice vermezdik. Binbir hakikat şeklinde varlığımız gelişmezdi. Tek boyutta kalmamak için Allah bizi cennet ortamından çıkarmış, çocukluk ortamından sorumlu ve zor şartlar içinde yaşayan bir insan modeli haline getirmiştir. Yani doğruyu seçtiğimiz için seviyemiz yükselir. Evet, insan yükseliyor, imtihana atıldığı için, imtihan sırrı için.